Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Top gün PTT, diğer programlar sepete diyoruz ve tatlı bir takılmayla, hoş bir takılmayla başlıyoruz bu sabah. <gülüyor> Vallahi. ya. <gülüyor> bu gülüşmeler sırasında bir söz üstadımızı daha kaybettik. ha. <gülüyor> Bir kişi ayakta olduğunu bir, bir şey şekilde ya, göstermemiz ayakta lazım. Ayakta yayın asla susmayacak devam edecek. <gülüyor> Maalesef yayın asla susmayacak e, havasında vermiş olduk. Evet. Good morning ist. Good morning istiyoruz. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour bir kez daha. Ali'nin yanında bir bonjour de de o re'ne kahkahalarla gülsün. Re demiyorum ki bonjour. Aferin. <gülüyor> Aferin. Siz bonjour diyorsunuz. Ben bonjour derim. Merci beaucoup. Siz beni bir görecektiniz, o aksanı görecektiniz. Belki üç kelime söyleyebiliyorum ama. hava kral mı söylüyorum? Koştu yani. mu hiç Fahir? Yani selamlamayı Fransızca sonra e, derdini anlatmayı mesela şeker istiyorum mu İngilizce mi söyledim... Yo işte Bonjour, Bonsoir, Bon appetit... Bonjour diyen adam şey, kahveyi gösterdikten sonra zaten anlar o... kadar. Bonjour ya. <gülüyor> Keşke şeyi çalışsaydık ya gitmeden önce senle. ne Fransızça çok bozdular. <gülüyor> Yani tavırlı bir iki cümleyle biridi biliyorsun gibi yapabilirsin herhalde. Nasıl yani? Kime diyecek bunu? Ne bileyim, gazetesi şey şey yapacan ya kasiyere söyleyeceksin. Canım falan diyerek hani böyle. Ha. Onu da ama en kesip aksanla. Gerekirse hmm. böyle bir ufak bir ameliyatla. Bir geniz ameliyatı. Şeyle. Oraya bir tane küp şeker koysaydın mesela. O eriyene kadar zaten bir hafta tatil yaptım. Bitti gitti işte ya. Vallahi Fransızca. Onu da söyledikten sonra zaten konuşmama gerek yok. En güzel havayı atacaktım. Sen şu anda aramızda evrensel bir dile sahip olan tek kişisin. Kaşlarınla. <gülüyor> her yerde sen dikkatli olduğunu, şaşkın olduğunu, her şeyi anlatırsın. Veya dinlerken de öyle. Yani çünkü bir dile hakim yani. olup oynamıyım kurban olayım. Dile hakim olup olmadığın dinlerken de e, belli olur ya. ya e, bak, yani dinlerken vereceğin tepkiler yani hı. benim Mesela bir adamı dinlerken vereceğim tepkiyle Benim Senin bir adamı dinlerken Vereceğim tepkiyle apayrı Adam der ki yani ben bir saat Fransızca konuştum Bu adamın karşısında acaba biliyor mu derse Senin kaşlarına baktığında biliyor Hatta benden iyi biliyor ki Kaşlar böyle oynuyor çünkü adamın hatasını Yakalamış falan olursun Böyle <gülüyor> <orada> onlar çıkar <gülüyor> Alaycı bir cevap mesela Ay, vallahi. Kaşlarından gelen alaycı bir <gülüyor> cevap Nasıl? Ve mesela bir bak, saat kılın şu adam <gülüyor> Şu anda yaptım bahir bak mesela <gülüyor> Hafif bir tanesi havaya kalkarken diğeri... Ya ben bunun üstüne çalışayım o zaman ya. Beden dili meden dili diyorlar ya kaşlar konuşuyor ya gibi beden güzel dil, bir kitap. Ya beden dili var. Beden dili var da herkes yani şeyi herkes bilemiyor. Herkes de beden var. Herkes de e, o bedenin en kuvvetli enstrümanı diye bir şey var. Onu bilmiyor herkes. Evet. O genel geçer şeyler söyleniyor i̇şte uzmanlar tarafından. kullanılıyor yüzde bir takım Adam yerler. Adam nereden bilecek senin kaşının çok kuvvetli olduğunu? Ne Benim mesela? mesela kaşlarım ne kadar yoğun ama hareket yok. Yani fairdeki... Kaş kıvraklığı belge olsaydı. Da büyüklükle alakası yok işte zaten. Benimki gibi pabuç gibi kaşın bir de Fahir gibi oynak olduğunu düşün. Hakikaten dünyayı Fahir sarsan, gibi oynak deyince yalnız. Fahirin kaşları <Gülüyor> Lütfen teşekkür ediyorum. Zaten Fahir demek kaşları demek. Fahirin kaşları demek Fahir aslında, demek. Aslında Ege ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bir burnunu eğitebilsen. Burnun senin çok etkili. Bunun burnu eğitilmez. Bunun... Burnun deliklerimi ben ee, biraz genişletip darlaştır darlaştıramıyorum da geliştiremiyorsun şöyle, şöyle ha yok o da yok şimdi Faiz mesela böyle anlatsa ikna olmazdık bundan iki sene önce yani ben kaşlarımla her şeyi ifade edebilirim edebileceğim böyle oynatacağım falan diye o yüzden yani burnunu sadece deliklerden ibaret gibi düşünme sen de doğru yani başka başka eğitim diye düşün mesela yani bunun burada bu vahşi at gibi masten gibi bunun burnu eğitilmez. Evet, doğru Şu yani. buruna bir bak eğitilebilir bir tarafı Bakayım. var mı? El avuca sığmaz bir burundur benim Ben dünya üzerindeki her burunun eğitilebileceğini düşünüyorum Belki bazı değerleri verebilirsin ama burun dikine gider Oktay Ya dikine bu gider da, Bu da atasözü gibi oldu Valla atasözü gibi olunca orada bir sessizlik koymak lazım Dikine gitsin abi Burnunun İstersen dikine, dikine gitmenin zaten şeyi budur Burnunun kendisinin dike gitmesi Dikine gitmesinden dikine kulakları dikine Evet buyurun efendim Evet Günaydın. Bir kez daha günaydın. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Oktay şöyle bir gündemimizi belirleyelim. Şöyle bir belirleyelim. gazetelere bakıyoruz. Bir gün gazetesinin kapak... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <sayfası. gülüyor> kapak sayfası. Kapak ee, sayfası çok güzel. Dün bir tek... tekzip yayınlanmıştı değil mi? Bir göz günden? atın. Bir göz atın sevgili dinleyiciler oradan. Ee, ama kapak sayfasına <gülüyor> bir bakın. Ee, i̇lk sayfa diye geçer. Yani genel geçer ifadeyle ilk sayfa diye geçer. Ama bugün hakikaten kapak sayfası yapmışlar. Kendileri... Ee, onun dışında ile ilgili araştırmalar geldi elimize İsterseniz hemen ben vereyim ee, Çipras nereliymişti aslında Nereliymişti, nereliymişti olabilir? Türkmüştü. Türkmüştü Türk çıktı değil ba mi tabi, tabi Nihayet ki. bulduk mu onu ba Baba eskili çıktı baba Çipras diye. Türk ve AKP'den etkilenmiş Bütün siyasi kariyerini AKP'yi takip ederek kurmuş Bunlar çıkıyor ortaya evet, Bir e de en çok sevdiği yemek fasulyeymiş Onlar e çıkacak herhalde Yok en çok sevdiği yemeğinde ciğer tava olduğu ortaya çıktı ee, mübadele anlaşması gereği 1923'te Edirne Baba eskiden Atina'ya göçmüş ee, Çipras'ın e, dedesi gibi. Ee, da 2010'da Edirne'ye gelmiş. O da kendimi... mı macir çocuğu? O da macir. O da zaten Yunanistan'da hep öyle şey diyormuş. <gülüyor> macir. Biz de demiş hep göçmeniz diye. Hep orada öyle havası Nasıl burada e, Balkan göçmeni olmak seni ayrı bir yere konumlandırıyor. Ee, Yunanistan'da da e, işte şeyden Türkiye'den göçmek ayrı bir yere konumlanıyor. Vallahi ben bir zamanlar bir şey okumuştum da Türkiye'den geçen e, Rumlara şey diyorlar Türk hayranı pis Rumlar. Aa. Onlar gerçek Helen. Anadolu'dan o, gelenler Ruh falan da gibi. da dejenere olmuşlar Hı -hı. Aa skandal. Öyle bir şey. Yani çok zorluklar yaşamıştır Çipras. Valla öyle olmuş zaten ama en çok da 2010 senesinde Edirne'ye geldiğinde atalarım çok bahsederdi. de acık da ciğer yiyek diyerek e, ciğerin... Edirne'de nasıl yapıyorlar ciğeri? Edirne'nin ciğeri meşhur zaten. Yani Edirne'de mesela bir usta var şey mi diyor. Efendim size efendim ciğer... Efendim üç kişiyiz. Ben sakladım efendim size yapayım mı diyor. Yani... Keşke dün sosyal Edirne'li... O konuştuğumuz Murat Bey. Edirne'li miydi o? Uz, görev yapmış ya uzun süredir. Ya yani şimdi nereden bulacağız yani? Şimdi Edirne'yi nereden bileceğiz abi? Bahadır abi, ya Edirne'yle dinleyicimiz yok mu? Edirne'nin ciğeri mi farkı şey mi diyorsun? Şimdi can, canım ciğer ya. çekti bir sabah Anlamo sabah. Arnavut ciğeriyle şimdi işte işte Edirne ciğeri, ciğeri, mesela, Antep ciğeri, Antep ciğeri. Antep ciğeri, cartlak kebabı gibi olan şey mi? Ya Antep'te de sabah kahvaltıda yiyorlar benim bildiğim. Ama nasıl yani şeyi ne? Nasıl ne? Ya böyle küp mı yapıyorlar? Yoksa böyle küp küp mü? Yapıyorlar? Yapıyorlar, işte yoksa, yoksa böyle şey mi? Ee, ne yaprak. Yaprak ben yaprak mı? ciğeri yaprak daha, yaprak daha çok mi? seviyorum Mesela her yerin Ciğeri ayrı mı sosu mu farklı pişirmesi mi farklı Her yerin ciğeri şimdi ayrı doğrusu bizim sevdiğimiz ciğer kebap mı oluyor Tavada yapılmış ben senin Bizim dediğin şey ortak bir şey ciğer Bunu ya, seviyoruz değil mi abi diye bir şey konuşmadık ki Dükkanda her tarafa akıtarak yediğimiz ha, ciğer, o yaprak, yaprak, yaprak, yaprak ciğer, ciğer değil mi? Akıtarak yediğimiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu a sularımızın akıtması i̇şte Böyle oluyor ziyatı. ya hem canımız çekiyor Hem cevap da veremiyoruz eşin Antep'te sabah ciğer yiyorlar diyorsun Olsa bir kere yememiş miydik biz ya bir motor bir arkadaş gelmişti ciğer yirmisiniz demişti nasıl yalamadan yutmuştuk gene evet Do doğru ben hatırladım hatırladım motorlu kurye evet. biz sapık mıyız adamın verdiği ciğeri de yedik Vallahi bize her şeyi yapabilirler eğer <gülüyor> uyku ilacını doğru yemeğin içine koyarlarsa doğru yemekte. herhangi bizim bir yemek elimizin altında olan yemek ben yani. yani uyku ilacına da gerek olduğunu düşünmüyorum <gülüyor> Sadece uzaktan sallayarak değil mi? <gülüyor> sadece, sadece yeteri kadar bir şeyler vererek. Valla bazen kendimi böyle vapurların arkasından giden Martı gibi hissediyorum. Birileri bir şey atacak da kapacağız da yiyeceğiz diye. Öyle valla sabah ne getirirlerse yiyoruz yani. Ya çok da terbiye bu işte. <gülüyor> çok güzel, terbiye edildik biz yani. <gülüyor> İyi bakalım mı o zaman Edirneci yerine. Bak bakayım Edirneci yerinin özellikleri. Yok ay, hiç Edirneli dinleyicimiz? Yokmuştu. Edirne'den karşısa kadar her taraftan dinleyicimiz var diyorduk yokmuştu. Demek ki Edirne'yi pas geçeceğiz. Oradan bir altından başlayacağız. Gerçi varsa da şu anda yayını alamayacağız. O yüzden şey yapmasın hiç, hiç de Çok kasmasın yani. Bir taraftan. Neymiş oktay bakıyor musun portatif bilgisayarından? Bakıyorum da anlamadım. Şöyle ya. arayacaksın. Edirne ve özellikleri. Hmm, açık mutfak da yapıldığı bir özellikmiş <gülüyor> ciğerin bütün sinirlerini ve damarlarını iyice ya ne yapıyorsun alıyorsun tamam. tamam ondan sonra Kimse yaprak halinde ciğerinde hastası değil yani. yaprak halinde ince ince doğruyorsun tamam. Eyvallah abi ne evet. de ciğer dediğim şey yaprak ciğer işte ama ardından ince iyice yıkıyorsun evet bekletip pişirmeden önce tekrar yıkıyorsun Eyvallah abi ondan sonra ne yapıyorsun süzdürüyorsun tabi susususuz olacak hali yok tamam ondan sonra hafifçe tuzlama bolca unlama Devin, derin bir tavada, güçlü ateşte ama çok kızgın olmayan yağda az miktarlarda ununu iyice silkleyerek tavaya atma. Tamam. işte bizim sevdiğimiz yaprak ciğer Edirne Biz demek ciğer. ki Edirne ciğeri yiyoruz. O zaman şimdi. Çipras da doğru ciğeri yemiş. Yani Çipras da o zaman bir gün bekliyoruz dükkanı ee, Sayın Çipras. Hem zaten devremiz oluyor bir şekilde. Mesela Çipras Yunanistan'da da Arnavut ciğeri Arnavut ciğeri diye mi satılıyor? Çünkü onlar her şeyi Balkan ciğeri diye satılır. Ne, ne bileyimce, bileyim. grek kahve diyorlar, grek baklava diyorlar falan ha, de ciğeri de. Arnavutların da öyle bir derdi var mı acaba? Ciğerimizi kaptılar falan diyor. Zaten Arnavut'un kaç tane şeyi var? Bir kaldırımı var, bir ciğeri var. Kimse de ona bulaşmasın. Bir Macar salamı var. da Yunan salamı diye satılırlar. <gülüyor> bir de Mersin'in ciğeri meşhur değil mi? Meşhurdur herhalde. Mersin'in kadar... sofrası şey yok. M Geniş olduğunda tantone... ciğeri de vardır. Tantonesi bir meşhur canım. Sizgilik yazmış. Mersin'in ciğeri hiper hipermetropa iyi mi geliyormuş Süper çünkü biliyorsun bir derece de hipermetropastasıyım. Bazı şeylerin böyle her yerde en iyisi var ya. Hmm. Mesela köfte. Köftenin de evet biraz yaygın. Köfte Zaten de. bir bir yerde yaşayan insanlar köfteyi bulamamışlarsa hiç şey yapmasınlar kendilerine özgü Ankara köfte Ankara köfte diye bir şey var mı? Yok değil mi Ankara köfte yok, diye? Yok, Ankara'nın şey? pilavı var. Döner değil miydi? Ankara'nın döneri de var da pilavı da var. Pilav üstü döner. Niye sanırım. köftesi yok? Döner ee, bulmuş adamda yatış nasıl demiş daha güzel net net yani hiç şey yok <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Döner varken köfte inir mi Oktay sen de hiç Onun yeri ayrı <gülüyor> Ben artık bu dıdın düdüm dıdınları şey Tarzı yapıyorum Whiplash. Yani bageti şöyle yan tutarak O kadar profesyonelleştin ki, ki Hakikaten ben zaman içerisinde Senin o gelişimini gördüm ve hakikaten Takdirle izliyorum Hayır hiç yani şey diyesin ha ne değilsin, bir viplesh hocası değilsin. Viplesh hocası olduğumu kim söyledi? Öyle olma, olsaydın daha da iyi olurdum. <gülüyor> Çok iyisin falan dedim bana. Onun yerine beceriksiz, beş para etmez adamsın desem ben daha hırsla çalışacağım da bunu. <gülüyor> ya ben o filmi izlemedim ama o filmde kimi faiz sana mı söyledim? Ege seninle mi konuştuk? O filmdeki hocadan ben biraz izlerken sinirleneceğimi düşünerek bir temkinliyim ya o filmde. Hangi filme? İşte Whiplash Bir tane davulcu gencin ha, maceralı, maceralı, maceralı. Macera dolu hayatı Başarısız ve başarılı yolundaki O zaman tamam ne, nerede seyredebiliyoruz onu ee, Sinemalarda oynuyoruz Başka sinemada var B Biliyor, Biliyor, Normal sinemada da normal var sinemalar, Normal, girdi mi? normal Hı -hı. sinemalarda varsa tamam teşekkür ederim Normal sinemalarda var diyeyim Selamla ben sana yarın bileti getireyim <gülüyor> Sen, sen bana yarın bilet ayarlarsın. Caiz olmayabilir yalnız biliyorsunuz. Açıklama geldi onunla ilgili. Vallahi mi? E, onun da tadı ayrı oluyor. Ee, euh. 1990 yılında bu yana Devletleri evet Başkanları'na hizmet veren Air Force One emekliye ayrılıyor. Aa, aynı uçak mıymış 90 yıldır? Biz kaç senede kaç uçak ya? ya Yok 90'lardan beri. 25 senenin uçakla mı uçuruyorlar koca başkanı? E tabi. Biz 2 senede bir uçak alıyoruz ya. Hocam canım bizde de ana uçağı vardı. Bayağı bir süre devam etti. Sonra Yok yok kaç tane uçak aldık biz ya? Koca başkan dediğin uçak da koca. Çok da koca da model eski. 98 e... gibi model uçakla uçuluyor. Eski uçakları ne yapıyorlar Oktay? Sonra emekliye ayrılıyor, ayrılıyorlar. Bir ihtimalle bir şey yerleştiriyorlar. Burada da işte şu başkanlar eski oturdu, gemileri başkan falan, eskiden şey yapıyorlar ya, jilet yapıyorlar ya, jilet yapılmak üzere. Jilet yapılmaz herhalde bu şey ya. Bayağı böyle 500 500 kişilik falan bir uçak. Jiletten karlı olur zaten işte müze yapmak. müze yaparsın, restoran yaparsın. Kafe Dur. bar. Kafe bar tipi içinde ciğer satarsın aynı zamanda. Amerikalılar sever öyle şeyleri. Turt bize de masraf çıktı gibi geliyor Valla ya hiç. Yani bize masraf çıktı şimdi. Neden? Bir iki ay sonra bizde de bu tip bir şey olur. Uçak yenileme ihtiyacı olacak ama. <gülüyor> <değil gülüyor> bir, şey, bir şey olur yani. Canınızı sıkmak gibi olmasın İtibarda tasarruf olmaz oktay. Evet onu en bir öğrenemedim. En son model yani. uçağı alacağız buyurun. Onu ben bir öğrenemedim. Ee, ondan sonra baya büyükçe bir uçak siparişi verilmiş ee, yine herhalde e, Air Force ismi ne olacak o henüz belli değil Air Force One'dı değil mi bu hı hı. Air Force'lu bir şeyler olur yine Air Force One olur gene İki bir eski uçağı kullanmayacaklarsa hayır canım onu bir kere ismi verince tekrar havası etmez şey, Air Force One Air Force Two diye gidebilir veya Air Force One S diye ilerleyebilir ee, bunun özellikleri böyle olabilir yani. Paketine bağlı olarak Paketine içine mi? koyacakları özellikleri evet. bağlı olarak değişebilir. Ben yani bir iki taraftan yani Air Force One S benim için uygun. Ama ben <gülüyor> o 4... da çok özgür bir fikir. Two <gülüyor> to da olabilir. tutu to mu? Hı -hı. O ne be? Öyle bir şey. Öyle bir şey de olabilir bak mesela. Two late gibi. <gülüyor> 2018 yılında. Two late, it's too late diye şarkısı vardı. Kullanımla başlayacakmış bu uçak. Ya, o mamaya yetişmeyecek yani Yetişmeyecek O mamalar Aa. bilemeyecek e, Sipariş onların döneminde veriliyor ama Karar Bir sonraki başkana gidip ricacı olabilir mi acaba Tabii canım e, 500 kişilik abi sonuçta 500 kişilik uçak olur mu ya Air Force One 500 o kişilik Otobüs dediğin 50 kişi alıyor taş çatlası Ama Air Force One affedersin hani şöyle Otobüsten söyle. büyük bir uçaktan bahsediyoruz Otobüsten Ege Boeing 737'lere kitli kaldığı için kafa o kadar da ileriye gidemiyor yani Otobüsten biraz büyük Ege Büyük Park etmesi falan bayağı zormuş yani O yüzden havaalanlarına inip kalkıyor da 500 kişi fazla kim var Sen 500 kişilik uçağın olsa 500 kişi sayabilir misin Ya Ben Benim sayarım. yok yani Bütün Sayı... sevdiklerime 500... Niye canım Uçakta... düğünün olsa 500 kişi çağıramaz mısın Yok onun hepsini sevmiyorum ki Düğüne gelen Uçak senin mi yoksa bir Uçak kerelik... benim Benim uçağım var Ondan sonra yani. şu eşi dostu toplayıp bir seferde bir dolaştıralım. Zaten bir tane öyle bir uçağın varsa senin mesela Air Force One gibi bir uçağın varsa seni çevren zaten şey olur. Ee, genişler mi? Genişler. Hayır. Şu andaki halimle. Yok senin ama bir... şu andaki hali hakikaten 500 Vallahi kişi çıkartabilir işte Tek başına. Çıkarırım ben ya. Oktay 500 çıkarırım. arkadaşım ha. var senin. Hepsini isim isim Arka, biliyorsun. Arkadaş değil canım. Hepsini yani, isim, isim canım. 500 tabii hepsini isimlerle davet ederim. Benim o kadar bildiğim isim de olmayabilir galiba. 500 kişi demek 250 O kadar ayrı farklı isim bilmene gerek yok Mesela Emre isminden 7-8 tane tanıdığım Alabiliriz, olabilir değil mi, o, ha, o öyle bir şey var yani Rahat ol 500 tane isim bilmene gerek Nereye yok Nereye gideceğiz bu arada uçağı ve elevki doldurduk Hafta sonu böyle bir şöyle bir tur güzelce <gülüyor> Ankara turu mu? Ne bileyim Ankara turu mu olur ne, ne olur bileyim, o kadar zaten havasını sonra... attığın şey uçağın havasını atıyorsun e hiç kalkmasan o kadar bindirdim bari bir iki tur bir kalkmak lazım bir, ne bileyim bir, git şeye git Arnavutluya git Yunanistan'a git gel bir şey yap evet, Fahir Arnavutluya gideyim doğru büyük düşündün de yani abarttın <gülüyor> yani, yani... Canım, çok adı geçti de hiç kimse de Arnavutluya gidesi gelmiyor ben vallahi yemin ediyorum bundan sonraki ilk hedefim Arnavutluk onu da söylüyorum yani Aman Fahir Aman Fahir <gülüyor> sevgili bizim Fahir böyledir Yo vallahi hiçbir şey demeyin kesin gideceğim Aman Fahir gitme. Biraz reklamlar falan filan lazım. Bu arada ben Radyo Otun'un ilk senesinden şarkılar çalarak böyle hafta sonuna biraz doğum günü hazırlayalım güzel dedim. Buyurun. Çalsak mı çalmasak mı bu şarkı bizim standartlarımıza uyuyor mu diye en çok tartışılan şarkıyla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler 95 yılından. Coolio Genghis'ın Paradise. Modern Sabahlar Modern Sabahlar modern sabahlar 9-16 saatimiz cuma sabahında modern sabahlar devam ediyor esprilerle şakalarla buyursunlar efendim İstanbul'da bir olay oldu dün Eyvah, olaylar, olaylar. E, İstanbul toz duman mı diyorsun o İstanbul toz duman aman koş, diyoruz 66 yaşındaki e, bir kadın e, sahilde balık tutanların kovasından aldığı 16 cm uzunluğunda 3,5 cm eninde canlı istavriti mide hastalığıma şifa olsun diyerek yutunca Canlı ee... şarolop mu yoksa yani orada hemen e, mangalda yan tarafta yapıp? Hayır o kadar teknolojik değil. Yani mangal falan zaten... filan diyorsun. Teknoloji kullanılmadan. Mangalda ölüyor zaten canlı. Canlı canlı bu çizgi filmlerdeki gibi Kedi gibi boğazına şey yapmış Kılçığı çıkarmış mı yoksa kılçıklamıyor Hayır canım kılçıkla falan şifa niyetine hiç Şifa Doğru. niyetine tamam, diye anladım, bir, bir anladım. canlı balık Yutma hadisesi <gülüyor> şeyi vardır ya İlk kez sizden duyuyorum Oktay ben, Bey şifa ben niyetine yaşadım, Ben duymuştum daha önce ama yapan görmemiştim ee, dün, Ben mesela muz yerken öyle Şifa niyetine diye lap diye alırım Yani doktorlardan genel bir açıklama Var ee, şifa niyetine da, Canlı hiçbir şey yemeyiniz tıp da Canlı balık yutarak hastalık tedavisi Diye bir şey yok demiş doktorlar ben hastalık için değil nazar içindir kara büyüdür mide hastalığı var ya yani mide midesine büyü, büyü yapılmıştır evet diye mesela bazısı papaz büyüsü yapar o senin kısmetini bağlar hı hı. bazısı da midesini bağlar karı koca arısını bozabilirler kapısına domuz yağı sürülmüş olabilir o zaman da canlı bir domuzu şifa niyetine <gülüyor> yemek gerek Yemek değil. Yutmak. Yutmak. Yutmak. Yutmak gerekir. Orta boy bir domuz. Ee, solunum yolu tıkalıydı demiş. ilk e, bu kadını karşılayan Ay, doktor. Yençi solunum balıktan yolu... bir zarar böyle zehirlenme değil de boğazında mı kalmış balık? Tamam mı zaten canım? 16 santimetre diyorum balıkta Bakayım çırpınıyor. Bakın şöyle tam. göstereyim ben size Ege Küçüklerinden yok mu dememiş mi ya? Bu şifa niyetinin olacak ne kadar büyük olursa o kadar şifalı mı? Sen hala bir... Mantıklı bir şeye çekmeye çalışıyorsun da. Yani, <gülme> Çekme. yani çabanı anlıyorum ama e, bırak kendini. Balıklarım 3-3,5 metre olabilir. <gülme> Çocukların açıklaması var hanımefendinin. Ben şu anda haberi gördüm. Evet. Annemiz midesine ve bağırsaklarına iyi geliyor diye daha önce küçük balıkları canlı canlı yutardı. Bu kadar büyüğünü yuttuğunu hiç görmemişti. Yutamamış, Yutamamış zaten. zaten. Yutamadı. Panik yaşamadığını belirten anestezi uzmanı ağzını açtığımda bir şey gördüm. Çırpılan ee, bir balık gördü. bir şey var. Yanındakiler balık yuttu deyince hemen kuyruğundan tutup çıkardım demiş. Gerçekten bu doktorlar... <gülüyor> Valla kadar Yani, yani hak o vallahi yemin Abi ediyorum. Bir de doktorlar şimdi mesela kan falan gibi böyle normal insanı ilgilitecek, tiksindirecek şeylere alışıyorlar meslek icabı. Ama gene adam balıktan rahatsız oluyor. Ay ben balığa dokunamam diyebilir. Tabii canım bazı doktorlar var. Şeftaliye dokunamıyor mesela. Her şey. Şifaniyetine şeftali yese doktora Ellerini gitse. Ellerini içine daldırıyor bütün organlarını tutuyor falan ama şeftali adam. Oylanıyor yani. Oylanıyor yapacak bir şey yok. Bazısı balıkta var neler neler var bazısı çiğ Ay ete dokunma. Ay ben dokunamadım. balığa dokunamam. Yani bu olayda e, bir, bir durum daha var. Hani bazen doktorlar şey yapıyor ya böyle kendi aralarında bölünüyorlar ya. Hı -hı. Yumurta işte zararlı. Hayır efendim yumurta çok faydalı. Her gün 12 tane yemek lazım falan diyen. Bilmiyorum var mı öyle Doktor da bu konuda hep beraber aynı şeyi söylüyorlar. Başka bir... E, çiğ balık yutmaydı hiç tartışma yok. Acil mi? hekimi doktor Zülfü Özkılıç da açıklamasını yapmış. Efendim yutulan canlı balık tedavi etmez. E, kimse bunu yapmasın, Zaten yutmasın. zararlı. Yani şey açısından çiğ balık yemeği de hani biliyorsunuz Japonların tüketiminde e, çiğ balık önemli bir etken. Evet hani, doğru. E, şeylerinde var. Geleneklerin... Çiğ dediğimizde o da tuzlu aslında. P pişme dediğimiz şey bakteri ölmesi tuzla ise, veya tuzla şiir şey, ama yine Japonya'da bir masaya gittiğin zaman masa daha doğrusu masaya gelen tabakta çiğ oluyor da sonra yavaş yavaş Yok canım o aylarca geliyor. sıcaklığında şey mı pişiyor diyorsun öyle? Yok öyle öyle tip şey var. Mı var. Öyle tip Bilmiyorum. yemekleri de var. Zaten burada meselemiz çiğ veya şey değil. Yavaş yavaş o canlı. Tamam en bir şey, önemli bir yani, şey bu hayvan dernekleri derneklerinin de harekete geçmesi lazım ya e, hayvanı eziyet değil mi tamam hadi beni temizlesinler pişirsinler bence istabilit ona rıza balık, gösterir de çiğ, çiğ ne demek ya yani? Şimdi şöyle bir şey var balıklarda merkezi sinir sistemi olmadığı iddia edildiği için Hı -hı. ya da iddia edemeyim artık iddiadan da öte Doğru, böyle oldu merkezi sinir sistemi olmadığı için o pek şeye girmiyor balığı pek hayvan şeyine sokmuyorlar bir muz muamelesi, bir avokado muamelesi, affedersiniz, bir ıspanak muamelesi görüyor. Nasıl avokadoyu canlı diyebiliyorsak, o, o zaman balığı da diyebiliriz. Ama zaten çiğ tüketmek uzmanlar diyor zaten bunları çiğ tüketmeyin diyor ki canlı, çiğin en üst seviyesi. Artık yani çıtayı nereye koyuyorsa Yani biz de biz de çiğiz değil mi şu anda? Pilt, cheese. Hamdık piştik diyemiyoruz herkes Cheese şu anda değil mi? Cheese. Vallahi bildiğin cheese yani. Yani filmlerde falan gördüğümüz şey, e, yamyamlar bile çiğden yemiyorlar insanı. Değil mi? Bir tatlı Yine bir şey. Yine en oluyor. azından bir büyük bir kazana, kazana koyuyorlar. Bir... Orada bir espri oluyor, bir şey oluyor. Kazan ne ya? Yani hem affedersin insan yiyorsun, hem kazan diye bir şey var ya. Değil mi? ızgara yapmak daha güzel olmaz mı? Ben Bak arkadaş yani... mesela ızgara seviyor. Mesela buğlama, sevmeyen var, sevmeyen var. Abi o diyor, insan bulmuşsun. Ya niye illa şey mi o? Ya insan Her... yiyorsan kazanın orada işi ne ya? Bana bunu açıklar mısın? Ya patatesle falan yapıyor. Tekno... Bir de kıyafetlerle koyuyorlar kazana. Fairek, kazanın doğduğuna inanıyorsun da içine kazan olduğuna, <gülüyor> değil, adam olduğuna <gülüyor> mı? Ege kayacan salyalarına. Dünya üzerinde Playplay'de bir Onlar tel ve kan. Sadece davul değil başka enstrümanlar da duydum ben arada Vallahi abi ben. O kadar hızlı yani. çaldım ki şey oldu. Ama sen öyle bir üst seviyeden vurdun ki Oktay yani ona yetişecek maalesef. E o zaman üst seviyeden hattın. vurduysam oradan devam edebilir miyim? Müsaade üst segmentten mısınız? ne yutanlardan ne devam edebilir Ne kadın edin. kurtulmuş mu? Ee, hastanede şu anda. Kadın hastanede de ölüm tehlikesini atlatmış. Atlatmış. Yani Şimdi o acil doktorunun müdahalesi yani daha büyük bir de... müdahalesi karşı karşıya bütün hayatı boyunca devam edecek. Ne? Bir zekalı diyecekler herkes. Yani artık öyle mi derler? Şu anda yoğun bakımda. Yoğun bakımda, bakımda. Ege. Yani organları hasar görmüş. Sözünü geri al görmüş. yoğun bakımda. E, organlar hasar mı görmüş? E, tabii e, nefessiz nefes Tabi Tabii süre e, nefessiz kalınca, kalınca tabii haliyle. Taze hmm. balıkta aslında dokunmaması lazım demiş. Kan dolaşımı, beyin Galiba ve kalp. Galiba yoğurtla mı yemiş öncesinde ayran mı içmiş? Onun gibi bir şey de olabilir. O. Kan dolaşımı, beyin, kalp durmuş. Zaten başka bir... Durum bir dolaşım var mı bakayım şöyle vücudumuzu bir gözden mı? geçiriyorum ben bakayım. Yut, yutsaydı zaten sindirimle ilgili de şey olurdu. Orada da bir sıkıntı olurdu. Ve laki gitti yani o balık gönüllü oldu. Çünkü balığın da ben bunda Rızası şey olması lazım. Gıcıklık yani, yaptındı mı tabii. Yani ters Rıza, yöne doğru yüzmeye önemli. yüzmeye çalışan böyle balık. Rahmetli kaptan kusso gelseydi kesin buradan bir şey çıkıyor. Boğazda ters diyor. <gülüyor> Diyerek sorucam. Tamam yine boğaz balığı oldu işte. Boğazında kaldı. Vudum vudum vudum vudum. Zor mu sizin işiniz gibi? Ne no. yani yani, espri yapıyoruz. yapıyoruz de evet. zor oluyor. Zor oluyor değil mi? Ee, çalışma Bakanı Faruk Çelik'in açıklaması vardı. Ee, şöyle demiş. Parada e, bol sıfırlı günleri hatırlatarak bugün 9 bardak çay parasına e, SGK binasını yaptık demiş. Bak <gülüyor> <gülüyor> Bakanım bu esprisi salonda kakalar neden olmuş? Nasıl gülmek zorunda kaldılar? İnsanlar. Halbuki bir davul olsa orada. Yani keşke öyle bir şey olsa. İnsanlar da ondan kurtulurlar gülmek zorunda. Zaten davul bastıracak sesimizi diye. Parada o kadar çok sıfır vardı ki bir çay 1 milyon liraydı. 9 çay. 9 milyon lira mı? Ha, bravo hayır. biz Programda şimdi... bir matematikçi olması her zaman iyidir. i̇yidir ben size var. söyledim zaten. Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu binasını 9 milyona yani 9 çay parası karşılığında yaptık bitirdik demiş. <Gülüyor> biri esprisi duruşu Allah Bilmemiş. Oktay sen hiç A stüdyosuna haberin yok. Ortalık toz duman oldu vallahi yemin ediyorum yani Hayır ben ama benim şey o şöyle ellerim gidiyor. ellerim kanıyor. Hiç <gülüyor> üşenmiyor davulcumuz. Hiç üşenmiyor yani, bu otomatiğe bağladın. Aynı espriyi bir daha okusam ben. Bir daha yine bir atak duyarız, bir şey duyarız yani. <gülüyor> Bundan sonra zillere biraz daha ağırlık vereceğim. Evet güzel. <gülüyor> güzel oluyor. <gülüyor> Aa Ay Ay, teşekkürler Faruk Çelik'e de teşekkür ederiz teşekkür Sayın ederiz. Bakan'ımıza. O zaman reklam zamanı geldi diye geçiyor bile muhterem. Hadi buyursunlar o zaman radyo tür reklamlarla coşuyor Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahlar. Spinaktör sabahlar devam ediyor sevgili salavat severler Espirilerimiz, şakalarımız gırla. Buyursunlar Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Ne ee... Oldu yani hani bana ben yokmuşum gibi davranarak beni göz ardı ederek nereye kadar davranabilirsin Ege? Doğru hakikaten orada bir an... Senin mikrofonun başta arıza Senin yaptı mikrofonu... ya bir anda sildim seni. Bir sana, anda beni... sana ettiği oyunlar bunlar Fahir. Ege Kayaca'nın oyunu... Psikolojik mi yani... İsviçreli bir şirket çocuklara ilginç isim koyma işini biz en iyi yaparız diyerek e, harekete geçmiş. 13 kişilik isim uzmanları adlı ekip... <gülüyor> Ne, isim sizin... uzmanları adını vermişlerden. Hepsi de diş macunda uzmanlaşacak değil sonuçta. Birçok dilde farklı anlamlara gelen kelimelerden 15-25 farklı kombinasyon oluşturuyormuş. Eyvallah 15, çok güzel. 25 isim oluşturulabilir. Ondan sonra e, tek bir e, şeyimiz var demişler. Triterimiz dikkat var. ettiğimiz nokta var demişler. E, bir ismi verdiğimiz zaman başka hiç kimsede olmamasına özen gösteriyoruz ve buna dikkat ediyoruz demişler. Bir iki örnek var mı hocam? Çocukların hayatını Yoksa en veremiyor. çok olaylaştıracak şeylerden bir tanesi. Kendi, kendi isimleri var. Yani e, tam bilemiyorum ama bu da galiba çalışılmış bir kelime. E, müsaade ederseniz yavaş, yavaş okumak ismi, ismi Şirketin ismi. Hı -hı. İsim uzmanları, ekibin ismi de. Şirketin ismi. AirFolkswelle. AirFolkswelle. Şirketi. Çok davet yer bir isim. Herkes kapılarında nasıl olacak. Yaklaşık e, 100 saatlik bir çalışma gerekiyormuş bunun her için. Her bir isim için mi? Her bir isim için. Vay vay vay vay vay vay vay. Alacakları parayı hak etmek için böyle şeyler uydurmak zorunda var. Bir küfrün kenarından mı döndün? Yo köfre gibi. Vay vay vay dedi ya. Vay vay vay dedim ya. Vay vay vay kere vay. Anladım. Ee, bedeli de Bunun bedeli de, bunun bedeli de, ne bedeli de ağır ne olacak olabilir? Kaç para istiyor olabilirler bir isim karşılığında Ben şöyle söyleyeyim sürümden kazanabilecekleri Rakamı 30 euro Hayır ben sana şöyle söyleyeyim Burada bir isim değil sadece bir hayat Artı bir isim ee, O yüzden 35 euro mı diyorsun Bence euro Euro bazında mı veriyoruz Oktay abi? Dolar veya TL bazında TL bazında verirsen ben bir 10 bin liranızı alırım hocam. Ben hayatta vermem Ayşe Fatma Mehmet hiç ee... hiç yani çocuğa desen yavrum senin adın esprili mi olsun yoksa en bilinen isimlerden biri mi olsun bilinen isim olursa şu parayı da sana vereceğim hemen Ama yani zaten çocuğa bu ismi verdikten sonra birileri de ondan esinlenip koyabilir ee, yani dolayısıyla boşuna gitti paralar. paracıklar gitmiş olur yani 35 bin dolar veren çok kişi var. O derece diyorsun. 84 bin TL'ye tekabül etmiş parantez içindeki şey. Ege Kayacan'ı e, size bırakıyorum. E, ne kadar küçük düşünüyorsun Neymiş Ege. mesela bu çocuklara ne isim koymuşlar? Vermezce öyle öyle kolayca verilir mi? 30 lira veriyorsun. Ondan sonra çocuğu kimseyle tanıştırmıyorsun. Yok canım bu adam da gazeteyi alıyor. Kaç para o gazete? 1 lirayı veriyor. Vay efendim o isimleri de. Var mı böyle bir şey Ege Kayacan? Mesela isim hakkında mı alıyorlar? Marka değerim oluyor. Trade mark oluyor İsim hakkını alıyorlar da ben şey anlamadım. Yani bu çocuk fikri si haklarına şey yaptınız mı diyorlar. Gizli gizli tutuyorlar sonra çocuğa isim koyuyorlar o çocuk sokağa çıkıyor sonra. E, tamam. Yani o isim yayılıyor. bağırdığı anda gitti. Resmen sen, yani şey düşürüyor. demek gibi 35 bin dolar verip aldığın arabayı sokağa koymanla eşdeğer. Biraz öyle düşünün. Hayır o isim yayılıyor. Ondan sonra bir başka gerçi tabi orada şey de vardır ya ilk. İlk, i̇lk dünya bence haklı savunuyorlardır. O şey de vardır orada. Telif mi? Tescilleme, ee, tescilleme mi? vardır, şey vardır, başkası olduğu vardır. Hemen gidip onu mahkemeye veriyorlardır. Mesela sürüm sürüm süründürüyorlar Sen kendi çocuğuna o ismi koydun. Seni hapislerde süründürüyorlar. Ya da senden tazminat alıyorlar. Bu isimle alıyor yani. bu parayı veren adam sonra çocuğunu rahatça çağırmak için gene Ahmet Mehmet koyacak. Sivirindorf koyduk çocuğumuzun adına. Ama ailecinde Mehmet diyoruz. İsviçre'de sokaktan çağırma diye bir şey olmayabilir. Niye canım? Sokağa çıkmıyor mu çocuklar? İsviçre'de, İsviçre'de zaten İsviçre'de sokağa çıktığın anda maaş İsviçre'de bağlanıyor. İsviçre yasaları bir garip ya. Çocuğun ismini pencereden sarkarak bağırmak gözaltı <Gülüyor> sebebi olabilir. Öyle mi? E bir garip İsviçre'nin yasaları. Değişik diyelim. Garip demeyelim de değişik. İsviçreliler de bir değişik oluyorlar. İsviçre konusunu açmışken Arnavutluğa ne zaman geleceğiz Oktay? <gülüyor> Arnavutlukla ilgili bir haber, bir şeyler ben bekliyorum ee, sürekli olarak. Arnavutluk, Arnavutluk, Arnavutluk. Hemen Arnavutluk dosyasına bakıyorum. Hiçbir şey konmamış buraya. O zaman ben size bir İspanya'dan güzel bir şeyle, ha, yani ha. güzel bir haber olsun. Oh be. Ee, İspanyola, İspanyola, bütün şarkılarım sana demişti zamanda. Coşkun Sabah, onu da hatırlıyorum. <gülüyor> onu da bir kez daha almış olalım. İspanya Kralı 6. Felipe'nin e, ablası Gil, Prenses Cristina'yla... Eniştesi Gil, Palma Dükü, ee, yani İsviçre, şey, İsviçre diyorum, İspanya Kralının eniştesi. Ne kadar güzel bir. Royal enişte. Vallahi royal enişte, e, Palma Dükü. Kral onun kayını mı oluyor? Kral onun kayın biraderi oluyor. Tabi kayınıdır. Kayın oluyor değil mi? Hı -hı. Enişte Ama... bana kışt dedi. Ve, bir krala, ve... bir krala kayın olmak diyor. çok acayip ha, bir güzel krala Bir şey. krala bu benim kayınım diyebilir mi enişte? Diyemez değil mi? K kaynım der. Kaynım kral yani. Tanıştırırken de bu da benim kaynım falan filan diye. Neyi tanıştırıyor? Nerede tanıştırıyorlar? Mesela, o nasıl bir Şaşmaz'a gidiyorlar, gidiyorlar <gülüyor> mesela. <gülüyor> bu da benim kaynım Ustası oluyor. Ustası var orada. bana benim... biraz indirim yap kaynım oluyor. <gülüyor> kral da yan, yanındaymış falan. İşte bu yolsuzluk hadiseleri falan vardı ya. Şirketleri böyle yolsuzluk yaptı da baya baya bir evet, tamam, para evet. cezaları verildi. Prenses Christina 4 yıl. Ee, kralın eniştesi de Urdangaril 19 yıl mapus cezası ile sürüm sürüm sürünmek üzere cezalandırılmak üzere yargılanacak. Sıkıyorsa enişte kışt desin şimdi. Ee, diyemez. E, Dememeli. <gülüyor> ee, prenses eşi ve kendisine ait 35 milyon lirayı bulan bu parayı nasıl ödeyecek? Ne yapacağız? Bu parayı nasıl ödeyeceğiz? Ortada bir cenaze var. El birliğiyle kaldıracağız. Kralın işleri yolunda gitmediğinde şey deme şansı var mı? Ne? O zaman verim paramı. Ben gidiyorum. Siz demokrasiye mi geçersiniz? Neye geçersiniz? için falan. Ee, var şansı her zaman var. Her satabilir şey, yani. Ülkeyi. Istedi, ülkeyi satmak ne demek canım? Yani monarşi değil. tacını tahtını satabilir. Kime? Hükümete mi? Meraklısı Demokrasi bir tane zengin mi? adam olsa şeyi etkilemiyor ki o monarşi sonuçta. Çok ya, mantıklı. Hem de kansız bir şekilde krallık <gülüyor> değişir. Ne kadar güzel. Durumu var. olan başka bir adam. Durumu olup da durum olan Asirkan'da başka daha daha olan Zaten adam. daha yeni değişmedi mi ya İspanya kralı? Ama yine aileden Yeni geçti. Aileden geçti ee, yine, yine şey şimdi Juan neydi? Juan Carlos'dan Felipe'ye miydi? Felipe'ye geçti. Felipe'ye geçti değil mi? Felipe'ye geçti. Felipe mi artık Felipe mi? Neyse. E demişler ne yapacağız ne yapacağız? Evimizi satacağız. E, bunların çok güzel bir evi var Barcelona'da. Hı hı. Tam Libider ya. artı bir. 2 artı bir. Güney cephe değil mi? E, Güney cephe ebeveyn banyolu. Full artı full artı full. Merkezi miymiş? Merkezi. Barcelona'da Merkezi. hep mer Yok canım Barcelona'da hiç gerek yok. İzmir gibi düşün. Kombili mi? Yok canım. Bir tane elektronik bir, bir yağlı radyatör var. Hmm. Bir tane de şey var işte bu Klima kliması var. Onunla ısınıyorlar. Kaşlarınla yine anlattın klimayı fark etmedim. Bir de termosifon ne? var tabii ki. Şüphesiz ki Sıcak olmazsa sürece. olmazı. Çünkü biliyorsun İspanyollar her sabah duş alırlar. Ondan sonra 35 milyon lirayı bulan bu parayı ödeyebilmek için bu evi satacağız. İzin bekliyoruz. Vallahi kadıncağız... Kimden izin bekliyor? Mahkemeden... E babasından istese. Vermiyorlar bunlar aile vallahi var F. ya. Bir babasından istesin abi o kadar fil avına gitmeyi biliyor. Fil avına mı? Evet ya ben öyle Aa, bir Aa çok sinirlendim. Evet çok sinir bozucu ben öyle hatırlıyorum hep Ozan Carlos'u. Aa canım, fil avı mı ne demek ya? Tabii canım fil avladı bilmem Bütün ne Bütün kuşlar şöyle. bitti bir leylek kaldı bir de fil kaldı demiş. Bir de fil kaldı diye sinir bozucu fotoğraflarını ben hatırlıyorum. Bir balık avla be ayret bir şey git istavrit avla tam mevsimi. Ona, ona para buluyor da oğluna mı para bulamıyor oğlunu kayıp. Hayır yok yeter. Şeyine, Aa eniştesine. yok artık benim için bitmişti benim bitti, için defterini şu anda kapatıyorum ben. Zaten şeydir bu büyük ihtimalle. Royal buluşmalarda Hı -hı. kaynını hapse gönderdi diye lafı sokarlar. Ben... Bence tacının tahtını satsın ya. Bu hakikaten çok mantıklı. Kadın satsın ya bu. kadın neyini satacak? Evet. Prenses, prensesin tacı mı olur? Hakkını satar. Hakkımı satıyorum. Vardır bir monarşide satılacak paraya döndürülecek şeyler. Taç, top bir de pelerin değil mi? Yok asa da var. Asa var ama o her yerde asa yok. İspanyollarda asa yok. Pedrim var galiba bildiğim kadarıyla. Süp süp pelerin var. Süpeli de o kadar ama parayı Tabii o çıkartım. sembolik yani orada. Öyle düşünmek lazım. Ne yapalım? Bir mi programı? Son şarta ah, belirledik. Veremedik Arnavutluk ama faiz. Gel, evet. ee, ver, ver, ver. Vereyim mi? Ver, ver ya. Yani. Bir Arnavutluk haberi mi var? Arnavutluk haberi var. Niye sonra yani. saklıyorsun onu? En son en güzel haber en sona saklanır. Şitik haber diye. Evet alalım. Arnavutluk Başbakanı'ndan açıklama geldi. Edirama. Fas'tan uyuşturucu nakliyesi yapan ve Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'nde binbaşı olan Sokol Feka tarafından kullanılan bir helikopter düştü. Teşekkürler. Açıklama bu. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Yani, Sağ olun. Nasıl evet, e, vermeseydin daha iyiydi Oktay. E, yani. Ama yani ben size şey garantisi vermedim. Eğlenceli haber vereceğiz garantisi vermedim. Arnavutluk'ta e. ortalık toz duman sevgilinin izlediğiniz <gülüyor> zaten. Neyse önümüzdeki günlerde haberin ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya oluruz. devam edeceğiz. Yerel Radyomuzun Doğum Günü şimdiden kutlayalım biz sevgili Nijayi. yayında değiliz. Pazartesi 20 yaşını geride bırakmış olgun bir radyoda mikrofon başında olacağız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize Ve yine Radyo ilk yıllarından bir şarkı. Duran Duran, Come On Down Radyo gün bir gün olacak.